Amerika, Mekkeli'ne, Müslü'ne, Dermuş, Dermuş, Dermuş, Şazenuş, Çeteşkata'yı diye haber vermiştim 8 tane. Bir kavimde 5, 7, 7. Böyle sayınız çektim. Hem müşterim bu arada size. tefsirini okudum, bunun yine yeniden cemaatime yani yararlı olayım diye, gel bunun 5-20 sayısı tutuyor, tepsiri, hülasat diyan tefsirinde, tepsirinde, bunlar Ersus'a, Ersus şehridir, derler. Ersus şehri, o girdikleri gelin, bir ucu Ersus'ta, o dağda bir ucu da Taşan'dan çıkıyor, ya da Maraş'tan çıkıyor. Böyle ikisinin uzunluğu bu kadar bulmaya imkan yok. Yani bulmaya, ben onları görürüm diye imkan yok. Peygamberimiz görev, Peygamberimiz göremezsiniz diye öp, görürüz. Allah şefaslarına nail ettiniz. Bu Yevliya hamet gelinemiş, sinedermiş, dedermiş, şazemiş, tepeş tasaymış da çobardı. Tutmuyor da köpeğe yedi. olduğu halde iyilerin yanına uydu. Aynen bunu dedi. Bizi duyurur, ileride. Oldular, güne geliyor. Oldular, güne geliyor. Oldular. Siz kimini bulursanız ben de onu bulayım, beni yani, boğma, sizden ayrılma, istemiyorum dedi. Böyle pahmah <gülüyor> misanına. Dedi yani, beni ayırma Allah aşkına dedi. Allah Allah, bunda büyük keramet dahi götürdüler. Allah 300, yüz küsur sene mağarada uyutmuş bunları. Nabızları at atıyordu o zaman böyle, kıtsın. yalınız. Allah mağarayı da öyle halletmiş ki, Gidenlerimiz var, göz gidenler önüne görüyorlar, ters gidenler görüyor, adamıya giden görüyor, diğerine maratlı olan görüyor. Bir de gelip olduğu için güneş de vuruyordu gündüzleri, melekler de çeviriyordu. Böyle bayatlaşmasınlar, rahat etsinlerdi. Uyandılar ki, yarın gün yakmıştık. Yani güneş buradan doğu, vatana kadar uyumuş dediler. İh hihine böyle diyorlar. Demek ki kader düzenler hiç bilmiyorlar da ondan orada duruyorlar. Allah azet çektirmesin, bayıldıracak. Hurin'in birini gönderecek, doğacına sarılıp böyle uyuyakalacak, işte öyle kalacak. Bir daha kıyamet kokmuş tahvol Müslümanlara. Allah'ım öyle yırsın İnşallah. Yeni nihayı gönderler biliyormuş, tuttular, sesine geldiler. Dedi, geldiler, dedi ki ne yapacağız dedi, bütün millet bizi görmeye geldi. Eski takyoluş, ölmüş dedi, gebermiş, getmiş, cahil. Yerine imanlı bir hokumdar geldi. Gelin, var, suyun, defikaya sesadüf, görünce girilme var diyor hokumdar. Milletin itikadı bozulduğu için girilmez efendim diyorlar bunlar da. Ben onu ben tesadüf etmiştim barınca, 300 senedir kayıp olup da barınca. sen emliha mısın dediler, tarihlerde yazlı, levhalarda yazlıymış, evet dedi. Ne olmuşsun ki mağarada, dün vardık yaptırdık, bir gündüz zannediyor, birimiz de dedi ki, yok bir buçuk güne gendiğiniz dedi. Bir buçuk gün zanneder yarattık. Birisi dedi ki, arkadaş, tırnağımın uzadığına bakıyorum, taşlarımın indiğine bakıyorum, Allah gidiyor, bizimle haber kaldırmıştı dedi. Allah gidiyor, kimseye çık dedi. Başka kimse gülmez dedi. Gördünüz mü dedi, yüz sene üyütüyor Allah, kaldırıyor da, gülünce gülütmeye kadir olmaz mı Allah? Allah, eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve rasülü, İnsan Aleyhisselam'ın zamanıydı, o zaman olduğu için onlar da imanlı oldular. Ya Rabbi, bizi bir daha bunların içine çıkarma, bütçük bütçük çık kalmışlar. Bizi görünce gülerler, iki boylarından yüksek olmuşum. Biz şu deliğe giriyoruz. ruhumuzu kaldıracağız Allah dedi. Oraya girdiler, ruhları kaldırmış. Dokuncu birden, bir, çekici birden yatıyordular köpekte beraber. Allah'la ölemediler oraya. Allah şefaatlerine nail etsin. Bir <gülüyor> kimse bunu yazdırırsa, Yemliha, Mekseline, Müsline, Berlus, Eberlus, Şazemiş, Sefeş, Fasemiş, Kısmı, Atarış, <gülüyor> Evi'yi tuttuğu zaman o belediyenin neyin, e, makinesine yetişmeden evveli onların ipini attın mı atasönmeye başlar diyor. Tepsir. Kur'an'ı gelip. Yani sönmeye başlar. Allah'ın hudreti. Bunların fetih ismi yazıldın mı? Hiç tahammül gidemiyorum da yeni çocuğun doğmuş da tamamen Allah'ı bunların ismini yaktın da yaktığının altına koydun mu diyor ağzı kimseden hepsi böyle ben yine gördüm geldim onun için diyorum kadın kadın camıdan huzurdan haşa. Kadın hangini vaz gitme vaziyeti çok zor alırsa yazılır da sol dibine bağlanı verirse Di izinillahi teala çocuk tezçe meydana gelir. böyle yazmış kitap ben size de. bunları buyuruyorum. Allah'ın bir Allah Allah Allah. Açılın bir açıla. Allah'ın sazını. İlahi Allah. 10.sü <Gülüyor> ee, da Yanağım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin devresi de kuş suratında cennete girecek. hemen bu devreyle haber verin nitelere hapsiye gelmiştim. Tutucu veriyim. Ne şekilde seadede oturuyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahade-i başında bir efendi geldi, dedi. İhtikafen niyet ediyorum dedi. İlk niyet edilmezse konuşulmaz camide dünya kelamı. Bağız veriyor, Kur'an okulur ya, dünya kelamı konuşulmaz. Buyur oğlum, şey mi diyor dedi ümmetim? Gelin, deve dedi, işini görmüyor ya Resulallah. Deve su çıkarıyor dedi. Deve dedi, inatlaşıyor, işini görmüyor dedi. E gelelim de döveye bir dedi bu alımcağızın müşkilini halletsin. Niye görmezmiş, doğarına bakıyorsun, kısına bakıyor da diye, peygamberimiz döve konuşur mu diye, bütün sahabe ardında adam da bahtesini gösterecek geliyorlar, bu bakarası. Ve vahidin lecimniyet kitabından aldım bunu da. Şimdi gittiler, Bahçe kapısını açıverince deve çok kinli olur ya, cana sıkılmış böyle bahçenin ruhunu bırakmış böyle kinli kinli bakıyor. Peygamberimiz geri verince sahabene de giydiler, deve kopuşmaya başladı. Ama ya Resulallah, deve de belki aklı zayi olmuş diyelim, mecnun olması muhtemel olur. Size bir zarar sokarız, çıkalım da kafayı öselim, ne olur dedi. Yok dedi. Hiçbir hayvan bana zarar etmez. Benim cinsimden insan olanlardan başka bana düşman olan yok. Bütün hayvan benim dostum olur. Bana muhabbetleri var onların gibi. Demiyor mu hicreti verkene mağarayı bekleyen yılan? Hazreti tuttuğunun ayağını sokunca, ey terbiyesiz yılan niye benim zehdiğimin ayağını soktum deyince, bir insan mı âşık ya Muhammed sana? Ben üç beş yüz senedir bu mağarayı bekleyiyorum Muhammed Mustafa. Bu mağaraya gelecek denilen ismine da ben onun için dedi suttuk bütün çamaşırını, paltısını yuttuk gelip yere soktu, soktu, soktu oraya açık kaldı, ayağını da benim geriye bastı. Muhammed Ali Aleyhisselam'a bir zarar soğalmasın diye. Ben geldim, yaktı, vat ettim, kapı vurdum. Ayağına vurdum, aç kapıyı, ben Resulullah'a göreceğim diyor. Sıttırayım, alnımı diyor. Saadet ay, saadet güneşi kapıdan geldi ama daha ay gibi olan sıktık, manu oldu ya Muhammed dedi. İkinci defa güne vurdum dedi. Yani müsaade ben çıkacağım, Rasulullahı göreceğim diyor. Ama duymuyor diyor, müsanemi anlayamıyor. Peygamberimiz de sıktığı adamın dizinde yatıyordu böyle. Yatır sana, ayağı da doğru gülce süt onu. Hiç de hatanca çıkılabiliyor daha cebeli seyir dağına. Şimdi girmiş gibi Peygamberimizin kokusun içinde duruyor. Şimdi girmiş gibi in. <gülüyor> Allah görenlere sefer, görmeyenlere hangileri bu zaman nasip etsin? Peygamberimizden <gülüyor> ne kadar bahsetsek ağzı doyamaz, o sanamaz, imkanı yok. Uyumuş da, yılan bukaç tuttuğunun ayağını sokunca onun acısına tahammül inemediğinden, mübarek gözlerinden yaş peygamberimizin yüzüne sıfır sıfır dökülür, Aç verdi dedi, hayrola, ne buldun, niye anıyorsun dedi. Denizine baktı, bir deniz diye Sen ne bahat ediyorsun, ne oldu mu sana dedi, hiçbir şey yok ya Resulallah. Desen inşallah sana dedi, Allah'ın senesinden doğru söyler. Peygamber incinir ayağını oraya koyuyor, sokuyor güne çekmiyor. Böyle canlarını feda ettiler, Resulullah yolunda da, Onların isimleri de öyle tuttuğu ve azam dedi, öyle yazıldı buralara. bütün olsa öyle caminin içine yazılmaz o isim işte. Allah sefahatlarına nail ettir bizi. Dedi, dedi Allah'ını seversen deyince ya, ya Resulallah kıymeti yok dedim, ülkenin yılan soktu dedi. Oraya girdiğini gördüm. Hırkandan bir şey bulunmadı, sokacak ayağımı koymuştum yani bana yılan bir şey yetmez dedi, şimdi devreye geleceğim yine, bir şey yetmez çek dedi, çekti yılan. <gülüyor> eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden atlıyor Resulü, böyle kafasına kaldırmış, şehadetin seni kurtarmaz. ''Benim yâre gârim olan sıktırdımın ayağını niye soktuğum?'' Ben de işte beraber ağlıyorum onunla, dedi. Evet. ''Ya Resulallah, ben sana asılım'' dedi. ''İsrafa vurdum, aç duydum.'' ''Üç yüzya mübarek yüzümü görmek için köstahlı gittim, ödebsizli gittim.'' ''Onu sokmazsam çekmez ayağını, soktum diye çekmeye çekmeyiyorum.'' ''Nasıl adık yoldaşım varım senin?'' dedi. ''Nasıl kıymetli arkadaşım var senin?'' dedi. Böyle deyince Peygamberimiz öyle sesini aktettim sizi, gel yapıttık, mübarek tutuğundan aldı, soktu yere sürü verince ağrısı beraber bütün vücudunun saniyesi beraber kendini verildi. Gözü ağrımış da, ruh bana da, o ticareti gittiklerinde Muhammed Aleyhisselam'ın gözü ağrıyor, ilacı zeminde demiş. Mübarek tüpüğünü sürüversin demiş o ruhdan, işte göz ağrısı görmez. Hadis Atatürk Efendimiz'in gözü ağrımış. Peygamberimize getirmişler, mübarek tüpüğünden söylediler diye geliyor, vallahi ölünceye kadar bir daha göz ağrısı görmedim. Peygamberimiz bu. Bir tecik tebinin sırtını suyamış gölde. Allah'ın minarenin başından atsan. Mucize ta o zamandan bu zamana geliyor, Her günü ayağını üstüne düşer. Peygamberimizin geri verdiği için sırtının üstüne hiçbir kere düşmez. Mümkânı yok. Bütün bir düşer o düşmez. Sonra Peygamberimiz geldi de böyle sırtını tığalmıştı. O nesildeydi, hiçbir kere sırtının üstüne düşmez. Allah'a bildiğiniz, eğer de Peygamberimiz böyle namazdan öyle bazı alan esnek geliyor. Bu çeraht bunu şöyle sağ eli sol eli üstünde diğimdaysa sağ elin üstünü ağzına yürüyecek millete böyle ağzını yenir yenir istemeyecek. Edevi İslam'ı da bu. Eğer oturuyor ne diyoruz Sol elinin dışını tutacak. Böyle sağ elin dışını tutacak. Bu da sağ elin üstünü tutsa icap böyle Ameriknesi olduğu için. Sar elinde dışını, kul elinde başına. Eğer Tevâdî Muhammed al-Müslâm isme Mezdi hatırına ismek şeytan dan geldiğinden, Tevâdî isme mezdide ise kul falan kesiriz, bu. deriz. Müslüman gelirken, Tevâdî isme mezdide, bir tabi mesele, bir on bu yıl Daha da hangi çok. Yani, bu sene cemaatim al, bağırdı çok neler istersen, Allah geliyorsa o nimeti, açalım bir daha aşkına bakıyım. Eşe şey derinde Muhammed'in adli ve rasulü. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, geriye girelim de bir eğit vereyim bahçeye gözle gele okusun. Ya Allah, korkuyor musunuz devenin vaziyetinden dedi, devenin vaziyetinden korkuyoruz. Nedir korkuyor musunuz dedi, sana bir belki delidir, kafasını şaşırtmıştır, tecellin etmiştir, huzurmuştur, bir şey olur belki. Yok, hiçbir hayvan benim düşmanım değil, benim akrabamdan Ebu Leheb benim düşmanım, akrabam, amucem. Akrabamın çok yakınından Ebu Cahil, benim düşmanım. Amucum, oğlum olan o Sehid'e, benim düşmanım. Benim düşmanım, daha onun hem takları, onun etrafı olanlar, bu komşuların neyim, benim düşmanım. Benim Medine, Medine-i Müneşlere Müslümanları, benim için ölüyor onlar ama, de kavdum, hadirem, yani doldurum bak sana, sızdırmıyorlar, sızdırmıyorlar, gece kalkacağız, gireceğiz dedi, Allah s.a. hizmet ettirdi. Benden sonra gelen ulemalar da öyle olacak. Yani indimde mahvul bir hocaysa, onların büyük başları düşman olacak ona, büyük başları düşman olacak ve akrabalarından neden düşmanları olacak, tembahları olacak, Allah birazcık öncenin yiyecek kadar şimdirecekler diyor. Eğer kötü olsaydı diyor, bağrına basardı. Çünkü onun omuzunda şeytan oturuyor, onun omuzunda melek oturduğu için her sevmeyecekler hocalar. Millete millete de o neden bu karıllardan neden tanimli İslam olanlarsa olacak ve kalbinde müsağ olan gerdan kadar hoşlanmayacak. Yeni bir dünya başlangıç. Yeni bir izah ettin, irşad ettin. Yerya niyitti geldi. Üç adım ötede çıktı. Gizim gizim gizleyerek Resulullah'ın açı ayağına yüzlerini sürdü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. <gülüyor> ya Muhammed! Neveler ayaklarını öpüyor, açıktan şahadet okuyor, müsaade ilersem sana secde edeceğiz dedi. Yani secde edeceğiz, secde tek Allah'a olur. Başka hiç kimseye olmaz dedi. Secdeyle emrettim mi? Küsre var mı bu zaman dedi. Ben eğer secdeyle emretsem mi, secde edin desene mi? Kadınlara emri verdim. Kadınlar, kocanıza secde gibi yapsınız diyesin. Yani sevgiyle ile bana gelin, kadınlar kocasına secde gitsin diyordum her Bu kadar hakkı var kadında kocanın, onu girdim onlara diyesin. Ey geve, benim ayağımı üstmekle, şahadet getirmekle bu adamın hakkını üreşmiş diyorsun. Nerem bu sana bakıyor, bunun işini göreceksin, o çıplığını gönderip suyu çıkaracaksın. Yapmam ya Muhammed, buna hizmet ediyor. ne yapmam yapman dedi, bütün sahabe niye yapman dedi. Birincisi dedi, boğazıma iyi bakmıyor, sırtıma iyi bakmıyor, bunları aramıyordum. Başıma kaza geldi, çekeyim diyordum. Lakin ya nos llevarán Sahade ki, seninle konuşan deveyi gel hizmet ettiremem, Allah'tan hayal edelim, bu deveyi sana verdim ya Resulallah. Seni kurtul dedi, o deveyi Peygamberimize hizmeti verdim, onu götürmüştüm de ona. Peygamberimiz vefat edince, deveyi dayanamadı böyle, gözlerinden baran gibi gözüyor, mübarek içliğine kafasını vura vura orada öldü. Bu Mevâhid-i kitabı yazıyor. Olsaydı, olsa, olsaydı kadınları kocalarına secdeyle emrederdim diyor ya, ben şurada kadın hakkında birkaç kelimeyi bugün söyleyeyim, koca hakkında da birkaç kelimeyi yarı söyleyin inşallah. Bir şöyle, annemin selemete radıyallahu anha. Kâle, kâle, râşiûnullâh sallallâhu aleyhi ve sellemler. Hadis okumazsan hocam kafadan uyuturdu, onun da ayeti var burada, bana iyiliği etsin, hizmet etsin, itaat etsin diye der yalan yalana hadisle ispatlayın, ayetle ispatlayın ve öyle konuşalım der ki, kadından da inanmayan olur. Bir kadın, bir kadına, bir kadına kocası, iki tane tokat vurdu. İki, üç yerde vurulur. Birisi husus yetmezse, birisi namaz kılmazsa, göşeğine gelmez namaz kılmazsa, niyetine emritmediğimiz yere giderse, oradan hulanıyor ya, yine o eve geliyor. Oradan huylanıyor diyor işte, anlar. Hüylanıyor. Böyle bir yerde rast getirmiş de, iki tane sokak atmış. Peygamberimizin huzuruna getirdiler, böyle de haklı çıkmamış da, Yemeğen buzunu niye az attın, niye çok attın da buz yesin diyerekten vurmuş? Haklısın demiş bir kadın da sana iki tokat vuracak. Ayet-i Kerile böyle demiş, susak. Kadın da sana iki tokat vuracak deyince Allah'ımıza ağır gelmiş. Çünkü erkek değil kadın oluyor. Şu Ayet-i Celire'yi Allah, Hemeni Cebrail'e yetiş, hazret Muhammed, hazret Muhammed Kâbılı İrkâât Fokâd vurduracak, yetiş diyor Er-Ricâlu qavvâmûna alel-nisa, Sadakallâhu'l-Azîm. Er-Ricâlu, hocalar qavvâmûna alel-nisa, ailelerinin üzerine memurlardır, âminler. Toka tabiye dililer, musulları olur da toka tabiye dililer. Ama kadın kocasına vuramaz. Şimdi efendim, kocası kadınla vuramaz da kadın kocasına vuramaz. Böyle. Kur'an-ı Kerime sen muhalif. olmaz böyle şey. Ancak dinleyelim Allah'ımızın selamını, Peygamberimizin. An hani, üm mislemefer Rabbiyallah anha kalat rasulur. اَيَنَّا اِنْغَاسُمْ مَا تَبْ جَجَّعَ عَنْهَا رَعْضُمْ دخالَتُمْ جَنْدَ Tüm Selemedem, Peygamberimizin Bağsuzluğundan rivayet. Ezene kunduğunu diliyorum, üzerimde oturuyor ya, rühim de bir deyim de onun için, biraz zihir seslenmeni faatı hakkındayım da onun için seslenmezler şimdi, kulağını sesletmezler. rasûl sallallahu aleyhi ve sellem her her hangi bir kadın, Ocaklı kendinden razı gelen, ocaksız bir seki kadın ben senden razıyım, Allah da razı olsun, gelin diyecek kadar çizmesinde bulunmuşsa, o halde olursa cennete girer, Peygamber Efendimiz genç kahideyi, ocazını cennete girer, namazını sılar, orucunu tutar, ibadetini yapar. Kocasını da razı isttikten sonra korkmasın, kesin kafı açıp dedim geçen ya, muhakkak cennete gider. Ya yapmazsa efendim, gitmem. Bunlar da onların hakkı. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men sabere, men sabere, hadi seyfim de inansınlar. Ala suil hulkı zeygetihi Allahu. Ecz-i Maub ya Eyyub Aleyhisselatü Vesselam, heykim ailesinin hıtı huyuna, çocukların cebbesine, ihtar yaklaşınca kavların birbirine vurmasına, bir tatil gelince şehvetin bozulmasına tahammül ederse, Eyyub Aleyhisselam'a gerilen bir sevap gibi sevap verilir. Çünkü zorla tahammül ediyor, Boşa saat devlet de boşa veriyorlar. Üstüne alsa iki evlenir diyorlar ya hasma Hiç imkanı bulamıyor. niye Necbur'u sabrediyor? Ama sabrına ne veriliyor? Bütün vücutun hafı düşmüş de tabretmiş Ezzüb Aleyhisselam'ın derecesi bu cevap veriliyor kendine. Elhamdülillah. Sen sabrımıza göre öyle bir şey verirsin inşallah. Bir, kocanın kadındaki hakkı bir, koca kocasına kıyam ile evden ayıracak. Yani evinden memur çıkıyor, dütkana çıkıyor, mağazaya çıkıyor, elmeye çıkıyor, bir hacete çıkıyor. Onunla beraber kalkacak, ayakkabısını sivirecek, sile sile sile Allah sığırı ver getirsin diyecek, dönecek. Böyle bir meslek hocasının hakkı var kendinde. Yanmışır da oturursa oraya, babanızın çenesinden kurtuldum, kalkırsın, getirirlerse o zaman birasını bulursun. İki, hormetle karşılamak. İşlerden gelirken, işler iyiye geleceği yerli olduğu zaman hemen kapıya çıkıp hormetle karşılar, buyurun. Kısım inşallah nasıl ettiniz? Şöyle şöyle oldu, Eskiden sahabelerde saygılı gelirse saygılı nur ki siz rızkını nasıl denileceğiz, çok zoruma geliyor filan. Allah krizdir, rahimdir. Sallim e-sallim, febarih aleyhi ishaf velhamdülillahi rastbilalemin, fıza lillahi fatiha Yaklaştıkça yetir, kutbe görünür yatılaştık yetir, kutbe görünür Kutbeyi görenler yere sürünür Kutbeyi görenler çağ ara selam veririlir çağ ara çağ aksana selam veririlir merhem sürün merdiven beşiharım sözümalar gönlümle Şiarım sızlar, hasta gönlüm muhabbetti arzular, arvane kara. Ich komm nur, Hatta gönlümde bir hayal arzuladım Merhamet yer el mali kadı şiarı gönlüm